Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Ahmetler Kanyonu'nda inşa edilmek istenen HES'lere karşı mücadele eden Ahmetler halkını ziyaret eden İstanbul Milletvekili Melda Onur, Bakan Bayraktar'ın 10 megawattın altındaki HES'lerin doğaya zarar verdiği sözlerini hatırlatarak Antalya'daki Ahmetler Kanyonu'nda yürütülen projeden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Buradaki HES'te zaten aynı amaçla yapılmış. 9.96 megawatt, Sayın Bakan Hem Orman Bakanlığı Bu kıyımdan vazgeçirsin diye konuşan Melda Onur, Türkiye'nin pek çok HES vakasında olduğu gibi yine hukuksuz olaylar yaşandığını anlattı ve benzer bir durumun bundan iki yıl önce Tortum'un Bağbaşı köyünde de yaşandığını söyledi. Onur, Tortum'daki direniş esnasında kadınların yerlerde sürüklendiğini, sekiz kişinin aylarca gözaltında tutulduğunu ama köylülerin yılmadığını ve sonunda taşeron şirketin alanı terk etmek zorunda kaldığını anlattı. Tortum'daki HES direnişi döneminde Erzurum valisi olan Sebahattin Özdürk'ün Mayıs ayından beri Antalya valisi olduğunu belirten Onur, valinin bu kez köylülerin karşısında olmamasını istedi. Ahmetler'deki projeyi gerçekleştirecek olan Seçenek Enerji adlı şirketin taşeron firması Tatoğulları inşaat alanına özel güvenlikle gelerek çalışmalara başlayınca köylüler toplanarak protesto etmiş, bu sırada özel güvenlik iş makinesini köylülerin üzerine sürerek biber gazı kullanarak saldırmıştı. Saldırı sonucunda bir kadın, üç köylü yaralanmıştı. Köylüler gelişmeler üzerine bölgede çadır kurarak HES nöbetine başladı. 7 Kasım'da HES'ci şirket bu kez jandarma eşliğinde gelerek çalışmalara başladı. Jandarma köylülere karşı askeri araçlarla yol kapattı. Geçtiğimiz günlerde ise özel güvenlik çalışanları protestocu köylülere karşı silah kullanmıştı. Ahmetler köylüleri HES'in doğayı ve içme suları dahi su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini hatırlatarak projenin iptali için Change.org platformu üzerinde bir de imza kampanyası başlatmıştı. Japonya'daki Fukushima santralinde yaşanan nükleer felaket, Almanya'nın enerji politikalarında yeni bir sayfa açılmasına neden oldu. Çernobil'den sonra en büyük nükleer sızıntı olarak kayıtlara geçen Fukushima faciasından sonra, Almanya nükleer enerjiye olan bağımlılığına son verme kararı aldı. Yeşil enerji devrimi olarak bilinen bir plan hazırladı. Almanya plan çerçevesinde 2022'ye kadar tüm nükleer santralleri kapatacağını, aşamalı olarak alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını devreye sokacağını açıkladı. İlk olarak 17 nükleer santralden 8'ine kilit vuruldu, güneş ve rüzgar enerjisi teşvik edildi. Yılın büyük bölümünü güneşe hasret geçiren Almanya, 2 yılda dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkelerinden biri haline geldi. 21 bin'den fazla rüzgar gülüyle rüzgar enerjisi elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılamaya başladı. Rüzgar ve güneş enerjisini depolamada yeterli altyapıya sahip olmaması Almanya'nın belirli dönemlerde enerji ihtiyacını karşılamak için farklı kaynaklara yönelmesine de neden oldu. Bu noktada nükleer enerjiden sonra en ucuz kaynak olan kömürle çalışan santraller devreye girdi. 2013'ün ilk yarısında kömür tüketimi %8 arttı. Bununla birlikte Almanya'nın atmosfere saldığı zehirli gazlarda da artış oldu. Avrupa Birliği ülkelerinin karbon emisyonu geçtiğimiz yıl %1.3 azalırken Avrupa'nın lokomotif ekonomisi Almanya'da %2 arttı. Başlangıçta enerji devrimine destek veren çevreciler şimdi bu planda bazı değişiklikler yapılmasını istiyor. İngiltere ve Türkiye'nin nükleer santral kurma planlarını da konunun Alman kamuoyunda bir kez daha tartışmaya açılmasına neden oldu. Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Claudia Roth İngiltere'nin 19 milyar euroluk bir yatırımla nükleer santral açma planını çılgınlık olarak değerlendiriyor. Roth Fukushima felaketinin ardından böyle bir karar almanın sorumsuzca bir davranış olduğunu belirtiyor. Merkel yönetimi ise uzun vadeye işaret ediyor ve sabır istiyor. Hükümet 2020'ye kadar Almanya'nın enerji ihtiyacının %35'ini yenilenebilir kaynaklarla üretmeyi hedefliyor. Bu rakam 2050'de %80'e çıkarılmak isteniyor. Çevre için olumlu etkileri ise orta vadede hissedilecek. Alman Çevre Bakanı Jürgen Tritt'in 7 yıl içerisinde Almanya'nın karbon salımının %40 düşeceğini belirtiyor, ifade ediyor kendisi. Diyarbakır Kent Ormanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konut rezerv alanı olarak ilan edildi. Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 75 metrelik yol olarak adlandırılan Mahavat Bulvarı üzerinde bulunan Masfroştepe ve Talaytepe arasında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi imar planında kent ormanı olarak planlanan alan 3000 dönümlük yeşil alan konut rezervi alanına dönüştürdü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kayapınar Belediyesi tarafından hazırlanan 100.000 ve 25.000'lik planlarda kent ormanı ve kent parkı olarak planlanan ve bugüne kadar çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma çalışmaları yürütülen bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ'ye devredilecek. Aynı karar çerçevesinde Kayapınar, Musa Anter Caddesi'nde bulunan ve belediye tarafından ağaçlandırma çalışmaları tamamlanan 48 dönümlük park da konut alanına dönüşecek. Kayapınar Belediyesi bu alanın 400 dönümünün geçtiğimiz yıl ağaçlandırma çalışmasını tamamlamıştı. Büyükşehir Belediyesi de Talaytepe çevresinde 4 yıldan bu yana ağaçlandırma çalışmaları sürdürmekteydi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle ağaçların, parkların